Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz Akide dersleri adı altında birkaç ders yaptık. Allah anlamayı, yaşamayı, hayatımıza geçirmeyi iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim akide kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma yakalama yapışma bırakmamak üzere tutma gibi manalara gelir Toplumun anladığı mana ise dille dayanmadan kaynağını haktanla, batıldanla olduğuna bakmaksın itikad ettiği her şeydir. Yani yaşamış olduğumuz şu topluma baktığımız zaman birisi nasıl ibadet ediyorsa o da öyle yapıyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah iblisin şerrinden, avanelerinden bizleri korusun. Düşünün şeytan insanları öyle aldatmış ki, Kabe'de, de Kabe, Haç'ta, kadınlar çırılçıplak Kabe'yi tavaf etmişler ve burada utanma yok, burada ağırlanma yok demişler tavaf ederken. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah ayaklarımızı dinde sabit kılsın. İşte kaynağını haktanlı batıldanlı olduğuna bakmaksızın toplumun anladığı akide bu. İslam ıslahındaysa kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetinden alan ve üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Alekümselam ben Abdullah. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. İşte bu akide derslerime böyle devam edeceğiz inşallah. En son bazı ibadet çeşitlerinde duada ve yardım istemede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. İbadet dediğimizde söz, düşünce ve amelin eyleme döküldüğü noktanın adı ibadetti, kulluktu İşte bu ibadet çeşitlerinden birisi de duadır kardeşlerim dua içinde istek korku, sevgi sığınma, yalvarma boyun eğme ve tazimi barındıran her türlü istektir yani Allah Azze ve Celle'ye ilticadır bunun da iki aşaması vardır kardeşlerim. Bir ibadet duası, ikincisi ise istek duası. İbadet duası Allah Azze ve Celle'nin veçini arzulayarak sevabını kazanma, cezasından kurtulmak için emrettiği hususları yerine getirmektir. Yani bir namaz olur, bir oruç olur, bir haç olur, bu gibi ibadetleri bu hal diliyle duadır. Yani yapılan amelin kabulü böylece Allah'a yaklaşma dileğini içerir. Yani salih amellerle. Rabbim iman edip salih amel işleyenlerden eylesin bizlere. Bir de istek duası vardır ki kardeşlerim, bir fayda sağlama veya bir zararı önleme gibi dua edene fayda sağlayacak şeyi istemektir. Kardeşlerim bu ikisi de birbiriyle ayrılmaz olup birbirini gerektirirler. Her ibadet duası aynı zamanda istek duasını da getirmektedir. Her istek duası da aynı zamanda ibadet duasını kapsamaktadır. Aynen Allah onlara rahmet etsin. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesciddeyken ya Ebu Bekir şu mescitten çıkmadan bana hatırlat sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Ve bu sözü söyleyince kapıya doğru yürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hemen dönüp ey Allah'ın Resulü sen hani bana cennet hazinelerinden bir hazine verecektin dedim diyor. Nerede olursan La havle ve la kuvvete illa billahde. Çünkü bu sana takdir edilmiş 99 bela ve musubeti ne yapar önler diyor. İşte bu cennet hazinelerinde bir hazinedir diyor. Bakın bu hem ibadet hem de istek duasıdır. Kardeşlerim istiqase yardım dilemek demek olup başa gelen sıkıntının giderilmesini istemektir. Istiâne de yardım dilemektir. Allah hepimize mağfiret etsin Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bana dua edin kabul edeyim diyor çünkü bana dua etmekten kibirlenenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir diyor dua edin diye emreden Allah isteyin diyen Allah istemeyi bize söyleyen Allah vereceğini söyleyen de Allah Allah kendisine yönelen, ondan isteyen ve ondan yardım dileyen sammı kullardan eylesin bizlerim. Çünkü dua ibadettir kardeşlerim. Dua ibadetlerin en yücesidir. Allah bu ibadeti tekrar bize versin. Onun için bu tevhidin olmazsa olmazlarının da bir cüzlerindendir kardeşlerim. Bundan dolayı duada da şirk gündeme gelir. Nasıl olur? Bu yasaklanan ibadet kısmındandır ama insanlar gider Allah'tan ister gibi birine yaklaşabilirler. Allah azze ve celalinin vermesi gereken veya ondan istenilmesi gereken bir şeyi bir ölüden, bir taştan, bir puttan veya vesaire birinden istendi mi bu nedir? Yasaklanan ibadettir. Yani şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gönderilmiş olduğu müşriklerin koşmuş olduğu en büyük şirklerden birisi de budur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Zira o toplumlar peygamberlere, salihlere, meleklere dua ederlerdi onlara kendilerini Allah katında şefaat etsinler diye yaklaşmaya çalışırlardı sıkıntılı anlarda dara düştüklerinde ise ibadeti yalnız Allah'a has kılarlardı ve şirk koştukları varlıklarını unuturlardı aynen Allah-u Teala bir gün sefere çıkıyor karşısına Hüseyin çıkıyor ve Hüseyin diyor senin Rabbin kaç? yedi diyor senin başın dara geldiğinde sıkıştığında bir ihtiyacın olduğunda hangisinden istiyorsun? Hüseyin hiç tereddütsüz göktekine diyor aleyhissalatü vesselam senin diyor başın dara geldiğinde bir ihtiyacın olduğunda bir sıkıntın olduğunda göktekine sığınıyorsan senin diğerlerine ne ihtiyacın var ki diyor Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim demek ki Allah Azze ve Celle istenilen, sığınılan yardım dinenlendir. Ondan başkasından yardım ne yapılmaz? Dinenilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler Bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar. Ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini bildiklerini de reddederler diyor ahkafta. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki Maide'de Peki Allah'tan başka size ne zarar? ne de fayda verebilecek hiçbir güce sahip olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz hakkıyla işiten hakkıyla bilen Allah'tır evet kardeşlerim yine Rabbimiz ve Teala müşriklere de ki Allah'tan başka ilah olarak ileri sürdüklerinizi çağırın onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığında bir şeye sahip değiller evet Demek ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında Allah dışında meleklere, peygamberlere, salihlere, putlara dua eden müşrikleri kınıyor. Allah bizi salihlerden ve tevhid ehlinden eylesin kardeşlerim. Çünkü yaratılmışların hiçbirinde ne kendileri için ne de kendilerinden sonrakiler için yaratma, rızıklandırma Yardım etme sıfatlarında olduğu gibi ibadeti hak edecek hiçbir özellik yoktur. Çünkü onlar da sonradan yaratılmış mahluklardır. Durum böyle olunca, varlıkta büsbütün aciziyet söz konusudur. Nasıl kendisine ibadet edilen bir ilah olsun ki, öldürmeye veya diriltmeye kadir olmayan insanlara ilah olamaz ki kardeşlerim. Rabbimiz Manuhu ve Teala'nın Fatır suresinde dediği gibi ondan başka çağırıp durduklarımız bir çekirdek lifine bile sahip değildir. Eğer onları çağırsanız çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuklarınızı reddederler. İşte bu gerçeği sana her şeyden haber olan Allah gibi hiç kimse haber veremez diyor evet Rabbim hayırdan ayırmasın yine Rabbimiz subhanahu ve teala nemin suresinde diyor ki onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünde halife yapan mı Allah ile birlikte bir ilah mı vardır? diyor evet. Allah subhanahu ve teala darda kalanın dualarını kabul edenin sıkıntılarını giderenin ve hayrı ulaştırmaya tek başına güç getirenin sadece kendisi olduğunu bildiriyor kim Allah'tan başka peygamberler veya evliyalar veya şeyhler hacılar hocalar neyse makam ve mevkisi ne olursa olsun Birlerinin sıkıntılarını giderme fayda elde etme hususlarında tesiri olduğuna inanırsa o putperest müşriklerin düşmüş olduğu şirke düşmüş olur Allah hepimize mağfiret etsin Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'a kendisinden başkasına dua etmeyi yasaklamış çünkü fayda ve zarar verme Allah Azze ve Celle'den başkasının sahip olmadığı bir tasarruftur evet çünkü Rabbimiz ve Teala, Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka müşriklerden olursun şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka gidirecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullarından dilediğine iliştirir. O bağışlayandır, esirgiyendir diyor Yunus suresinde. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Şimdi Rabbimiz'in kitabına bir kulak verelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون لأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنيم إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا أصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهُ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَا نُؤْمِنُ بَلْ نحن قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضهم يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أيه بدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن اتقين عند ربكم جنات النعيم افلن افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ في العراء وهو مذموم فَجَاءَ تَذَاوَرَ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ve mâ huve illâ alamin evet demek ki kardeşlerim duada da şirk gündeme gelebiliyor yaratılmıştan yardım istemek ne zaman caiz olur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 Üçüncüsü de yardım istenilen kimsenin orada hazır bulunmasıdır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yardım dileme, çağırıp seslenme, yardıma çağırmak gibi durumların hepsinde bu şartlar geçerlidir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbimizin duayı kabul edeceği bildirdiği zamanlar vardır mesela Arife günü diyor Arafat'ta, Müzdelife'de Ramazan ayında Kadir yicesinde seher vakitlerinde bir cuma vaktinde bir hastayı ziyarette bir yolculukta bir fakiri doyurduğunda bir düşküne yardım ettiğinde bir mazlumda yani yapılan her hayır hasenatta veyahut Allah'a yaklaştığın bir anda Allah Azze ve Celle'ye döndüğünde Allah Azze ve Celle seni boş çevirmiyor. Allah hakkıyla kendisine dönen, hakkıyla isteyen, kendisine sığınan, o tevhid ehl-i sandvi kulların arasına koysun. aleykümselam selam. Aleyküm Hoş geldin kardeşim. Kardeşlerim, korkunun e, duanın yanında bizdeki bulunan Fıtri hasletlerden birisi de korkudur. Korkunun da tevhid üzerinde büyük hakimiyeti vardır. Yani tevhid bazına baktığımızda Allah hepimize mağfiret etsin. Sevginin, istemenin, sığınmanın, dilemenin yanında korkunun da tevhidin üzerinde büyük hakimiyeti vardır. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle eğer müminseniz hakikaten benden korkuyorsanız öyleyse benden isteyin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında insanlığın yaratılış gayesini anlatırken ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bu da gösteriyor ki insanın yaratılış gayesi fıtratının icabı Rabb'ı bilmesi yaratılışının icabı ise birlemesidir. Yani kendisini yaratan Rabb'ına Allah'a ibadet etme yani kulluk etmedir. Allah Sözde, düşüncede, amelde kendisini razı eden kullardan eylesin bizi. Kardeşlerim, bütün sohbetlerin genel seyrine baktığımızda, kulluğu anlatırken her zaman biz iki manada ele alırız. Yani, kulluğu önce kelime manasıyla, Allah'a ibadet etme, kulluk etme, ama müsemma olarak birçok şubesi olan müsemmayı da alarak izah etme onun için kulluğu fıtratta kulluk ve tevhitte kulluk diye ikiye ayırırız. Fıtratta kulluk dediğimizde insanın yaratılış itibariyle sahip olduğu hal ve hasletlerdir, duygulardır. Bunların hepsi ibadet mefhumunun anlamının şuurunda olan ve insanın yemesi, içmesi, uyuması, korkması, sevmesi, haya etmesi, bu gibi bütün duyguları içeren bir kelimedir. Bunların hepsi ibadet mefhumundadır. Yani ibadet ne demek denildiğinde sevme, yeme, içme, korkma, ümit etme vesaire gibi duygulardır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunların hepsi ibadetin içine giren ibadetin cüzdeni oluşturan amellerdir. Tevhiddeki ibadet tevhiddeki kulluk dediğimiz zaman mesela yeme içme mevzusunda insan yer içer insan fıtratan Buna programlanmış. Yani bir insan yemeden, içmeden katiyetle duramaz kardeşlerim. Ama yiyen, içen birisine ha bak bu ibadet ediyor, bu kulluk mu ediyor deriz. Hayır. O onun fıtri hasletidir. İnsandır. Yiyecektir, içecektir. Aleyküm Ama buradaki ibadet oluşu nedir? ki ibadetle tevhiddeki ibadetin mefhumuyla anlaşılması mümkün yani haram yer veya helal yerse bu nedir bu da kulluktur Allah azze ve celle'nin çizmiş olduğu sınırların dışına çıkarsa bu da bir kulluktur yani insan helalından yerse kulluğunu Allah'a takdim eder haramından yerse Allah'tan gayrına Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle işte kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Akif hoş geldin. Demek ki biz bu kulluğun bu programlanan çizginin içinde ne yapamıyoruz? Çıkamıyoruz. Her halükarda kuluz. Her insan fıtraten, tabiaten varoluşuyla yeme içme mecburiyetindedir. İnsan bunu helalinden yerse kulluğunu Allah'a haramından yerse Allah'tan gayrına takdim eder. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor en kardeşinize göstermiş olduğunuz bir güler yüz dahi ibadetten ve kulluktandır. Rabbim bu kulluğu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Ya somurtma ne olur? Bu da ibadetten ve kulluktandır. Onun için insan her halihazırda kuldur kardeşlerim. Bundan kaçmamız, kurtulmamız mümkün değil. İşte bu noktada Allah azze ve celle fıtri olarak biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik yani öğrettik diyor insanın fıtri duyguları içinde iyiliği ve kötülüğü ayırt edecek neyi var hasletleri var ama tevhid boyutuna gelince isteyen iman etsin isteyen küfür etsin diyor ama inanan da küfür de açık deliller geldikten sonra inansın açık deliller geldikten sonra küfür etsin diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Sadece ibadeti, kuruluğu takdim ettiği mabudunu seçme hakkı verildi diye kişi burada serbest bırakılmamıştır. İyi demiş Allah iyiyi gösteren Resulleri göndermiştir kardeşlerim. Kötü demiş kötünün ne olduğunu anlatan Resuller göndermiş dikkat edin ayeti kerimelere ey Resul onların arasında indirdiğin hükmet derken anladığın gördüğün gibi değil ey Resul onların arasında gösterdiğim gibi hükmet diyerek Allah Azze ve Celle gönderdikleri Resullere dahi ne yapacağını nasıl hareket edeceğini öğretmiştir Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz kardeş. Onun için kardeşlerim, bizlerin fıtrattaki ve tevhiddeki kulluğu güzel bir şekilde ayırt etmemiz gerekir. Bizlere ihtiyar hakkı verilmiş. Bizlere seçme hakkı verilmiş. İşte bu seçme hakkında hayra, hayra kullanan hayra erişir. Bunu şerde kullanansa kavuşacağı da şerdir kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. İşte Allah kime doğruyu gösterirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa bu kadar hüccet geldikten sonra doğru göründükten sonra ona da hidayet vereceği yoktur. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İşte kardeşlerim Bizdeki bulunan hasletlerden sevgi olduğu gibi korku hasleti de bizdeki olan hasletlerden bir tanesidir. İşte bu korku da fıtri hasletlerdendir. Yani insanda korkma vardır. Allah Azze ve Celle onun fıtratına korkmayı vermiştir. İnsan tabiatında korkma varsa İnsan bir şeyden korkacak ve korkması da gerekir. Bu duyguyu tadacak, tatması da gerekir. Bunun için korku da ibadet dediğimiz kulluk dediğimiz eylemin cüzlerinden bir cüzdür kardeşlerim. Aleykümselam Meram, hoş geldin hacim. İnsan korkacak ama burada tevhide çıkalım. Ya Allah'tan ya da gayrısından. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Ya Allah'tan, ya da gayrısından korkacağım. İşte Allah Azze ve Celle, size diyor, sizi diyor birisi, Allah'tan gayrından korkutursa, o bir şeytandır, diyor. Ve o size gelir der ki, düşmanlarınız size karşı birleşti. Şu dağın arkasında, Size saldıracak derler diyor. O müminler der ki diyor, Allah bizi onlardan kalsın, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler diyor. Evet kardeşlerim, işte bu ayeti kerime de, gösteriyor ki korku imandandır, tevhiddendir. İnsan onu korkacak. Allah Azze ve Celle ayetin kerimenin bitiminde diyor ki, eğer gerçekten mümin insanlarsanız, eğer gerçekten mümin insanlarsanız, onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, eğer hakikaten inanıyorsak, yani burada şuna dikkat edelim, Allah hepimize mağfiret etsin, kim, neye inanıyorsa ondan korkar. Allah'a inanan Allah'tan korkar. Allah'tan gayrına inanan da Allah'tan gayrından korkar. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Tevhid ehli olmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Korkmayın diyor, onlardan korkmayın. Bana inanıyorsanız benden korkun diyor. Demek ki eğer inanıyorsak Allah'tan korkacağız. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Mekke müşriklerine bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Lat'la, Menat'la, Uzaylan kendi putlarıyla korkutuyorlardı. Allah Resulü Vesselam'ı kendi askerleriyle korkutuyorlardı. Enam suresine gidiyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda korkmuyor musun ya İbrahim diyerek yine ilahlarıyla korkutuyorlar. Demek ki korku, tevhidin olmazsa olmazları kardeşlerim. Sevgi, korku, isteme, dileme, sığınma ada adama bunlar tevhidin olmazsa olmazlarıdır. Rabbim kendisinden korkan kalpler nasip etsin bize kalbi. Allah Azze ve Celle sakın onlardan korkmayın diyor. Eğer inanıyorsanız benden korkun. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim korku tevhidin olmazsa olmazı. İnsan her halükarda korkar kardeşlerim. Karanlığa çıkar korkar, bir köpek haftır korkar, yükseğe çıkar korkar, aç kalmaktan korkar. Fıtri korkuyla tevhidi korkuyu da birbirinden ayırt etmek gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin. O Resullere Rabbim salatu selam eylesin. Musa Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Firavun'un yanında yaşarken oradan birini öldürüyor ve Firavun'un kendisini öldürmesinden Medyen'e kaçıyor. Aleyküm selamlar Amut'un hoş geldiniz. Bu nasıl bir korku? Fıtri korku ve kınanacak bir korku değil. Ama Allah Azze Allah Azze ve Celle Firavun'a git, o azdı, ona yumuşak davran. Ola ki anlar emrini verdiğinde Musa Aleyhisselam hiç tereddüt etmeden Firavun'a doğru yola çıkmış ve ona hakkı anlatmıştır. Allah hepimize o yolda gitmeyi nasip etsin. İşte, demek ki korkunun terbiye altına alınması gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır kardeşlerim. Aynı anda Allah'tan korkarak Allah'tan gayrısından da korkma diye bir olay yoktur. Allah'tan korkursan gayrısından korkmayacaksın. Çünkü gayrısından Allah'tan korkar gibi korkarsan bunun adı şirktir. Onun için Allah Azze ve Celle Benden başka ilah yok. Bu sebeple benden korkun diyor. Yani öyleyse benden korkun. Allah'tan korktuğun gibi başkasından korkma, imanın cüzlerinden kabul ettiğin gibi Allah'tan başkasından da korkmamayı katiyetle, tevhidden Allah'ı birlemeden bir cüz olarak kabul etmek gerekiyor. Aksi ise Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak olarak kabul edilmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah korkan bir kalp, doyan bir nefis versin hepimize. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Hucurat suresinde de dediği gibi, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Eğer imanı seviyorsan, küfürden, fısktan, isyandan tiksinmek mecburiyetindesin. Eğer Allah'tan korkuyorsan gayrını reddetmek zorundasın. Evet, gel. Tamam dedeciğim aşağıya alın, ben geliyorum. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah imanın bütün cüzleriyle hayatına geçirenlerden ve tevhid ehli olanlardan eylesin. Bizlere. Şer her yerde şer ehli olduğu gibi şerden de muhakkak şerlik gündeme gelecek. Nasıl ki bir arı her şeyin özüne konar, tertemiz, insana şifa verici, Allah Azze ve Celle'nin lütfettiği bal bizlere ikram ederse, muhakkak ki şerehli de şere kona kona, söz, hareket, düşünce, yazı hepsi de şer olacaktır. Rabbim bizlere muafiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim korku öyle bir vesile ki öyle bir vasıta ki Allah'a isyana yani isyanda dahil yani Allah'tan gayrına kullakta bile şeytan ve şeytan dostları tarafından insanlar korkutuluyor. Onun için korku her zaman şer ehli tarafından kullanılan da bir vasıtadır. Yani korku hem hayırda hem de şerde vesiledir. Onun için korku kulluğun Allah'a kul olmanın esaslarından Allah'a kullukta montaj şahsiyetler olarak bildiğimiz kişiler dahi bununla imtihan olmuştur kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Allah Azze ve Celle peygamberi için kitabında ne diyor? Peki ben Rabbime isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyor. Bunu Resul'a söylemesini emrediyor kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Eğer bizler Rabbimize isyan edersek o büyük günde bizi kim kurtaracak? Düşünün Adem Aleyhisselam işlemiş olduğu bir hataya binaen cennet gibi bir nimetten mahrum olurken dünyaya indirildi, tövbe etti tövbesi kabul edilmiş olduğu halde ne oldu? İnsanlar kıyamet gününde toplanıp Adem Aleyhisselam'a gidildiğinde ne diyor? Ben diyor bir günah işledim ve bu yüzden cennetten kovuldum şimdi Rabbim'in yüzüne gidip bakmaya hayal ederim nefsi nefsi diyor Allah'ın tümüze mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bunlar da gösteriyor ki Resuller dahi Allah'tan korkmakla ikaz edilmişler. Bunu itiraf etmeleri kendilerine inşaat edilmiş. Resullerden gayri melekler ondan sahiller bile hep bununla bir nevi tehdit edilmişler kardeşlerim. Allah'a imandan İlimde seviyesi üstün şahıslardan, belirgin sıfatlardan, belli sınıf olan insanlardan hepsi hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben içinizde Allah'tan en çok korkanınız, en çok sakınlanınız olduğum halde neden benim yaptığım bir şeyi yaptan, yapmaktan intina ediyorsunuz, neden yüz çeviriyorsunuz diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah cehaletimizi gidersin kardeşlerim. Demek ki ilim korku ile beraber birlikte zikredilen bir şey. Kulları içinde en çok Allah'tan alimler korkmaz mı kardeşlerim? Allah hepimizi bağışlasın. Allah hepimizi mağfiret etsin. İlimeden cehaletini gideren ve Allah'tan en çok gereğince korkan samimi insanlardan olmamızı Rabbim bizlere nasip etsin. Kişinin ilmi varsa, ne kadar ilmi varsa, Allah'tan da o nispette korkar kardeşlerim. Yani ilimle korku birbirini besleyen iki unsur. Peygamberler, İbrahim Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Aleyhissalatü Vesselam bunların arasında bütün nebiler Resuller Allah'tan gayriyle korkutulmuşlar. Davetle geldikleri kavimlerden Resuller devamlı onları bir şeylerden sakındırmış. Onlar da sakındırdıkları o şeylerle Resulleri korkutmuş. Bunun için Allah Azze ve Celle işte diyor o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan değil benden korkun diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Allah'ım bizi onlardan kıl. Allah'ım korkan bir kalp nasip eyle. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle Öncelikle o korkutan vasfediyor. Ne diyor? Şeytan da diyor sizi dostlar inan korkutur. Yani birisi sizi Allah'tan gayrısından korkutuyorsa o şeytandır diyor. Burada şunu da vurguluyor kardeşlerim. Demek ki her kim hangi vesileyle olursa olsun doğrudan doğruya veyahut dolayısıyla İster bilerek, isterse bilmeyerek Allah'tan gayrısıyla birisi birini korkutuyorsa işte bu şeytandır. Allah bizi şeytandan, şeytanın şerrinden, şeytana benzer insanların şerrinden korusun. Demek ki Allah'tan gayrından birisi bizi korkutuyorsa bu şeytan. İşte o sizi diyor dostlarıyla korkutan şeytandır diyor. Bakın kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam içinizden birisi diyor namaza durduğunda önünden birisi geçecek olursa onu durdursun diyor. <gülüyor> Canım, geleceğim dedeciğim. selam. <gülüyor> Aleykümselam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Sonra gücü yettiği nispette onun geçmesine mani olsun diyor. Eğer hala sizi dinlemez de, hala geçmeye çalışırsa onu dövün. Çünkü o bir şeytandır diyor. Bakın namazda. Demek ki birisi sizi Allah'tan gayrısından korkutuyorsa, dostlarıyla korkutuyorsa o şeytan. Kardeşlerim Allah hepinize mağfiret etsin. Burada şeytan illa bir şahsın adı değil şeytana hizmet eden şeytanın kulluğunu yapan şeytana tamamen artık kul köle olan iki ayaklı şeytanlar insanlar yok mu? İşte diyor namazda birisi senin önünden geçmeye çalışır ona mani ol diyor bakın hala geçmeye çalışır onu engelleyin çünkü o bir şeytandır diyor Rabbim şeytanın şerrinden koruduğu gibi şeytanlaşmaktan da bizi korusun Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi o müminlerin diyor kalplerinin diyor titreme vakti gelmedi mi? Sakın ola ki diyor o Yahudiler Hristiyanlar gibi kitapla arkaya atan kalpleri kas katı taş gibi olanlar gibi olmayın diyor. Evet kardeşlerim demek ki burada dikkat edilecek olursa korku da ibadetten hem de çok önemli ibadet mefhumundan Allah'a itaatta vesile olduğu gibi şeytanın da kullandığı bir malzeme burada çok dikkat edelim kardeşlerim alim rancız 75'in üzerinde duruyor bu da gösteriyor ki korku dediğimiz şey Allah'a itaatta vesile Allah Resulü ve Vesselam'ın da dediği gibi, amin, ecmain. Ben diyor Rabbime isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyorum. Evet. Bu da enam on beşte. Evet. Demek ki korku Resul'ün dahi Allah'a itaatında bir vesile. Korku Allah'tan gayrı korkutma da Allah'a isyanda bir vesile kullanılmakta. Korku yine şeytana kullukta bile bir vesile olarak kullanılıyor kardeşlerim. Onun için korku dediğimizde sakınmamız gereken korku bir fıtri olarak olan korku değil. Bu kınanan bir korku değil. Yerinen bir korku da değil. Bu insanda yok edilmesi gereken bir korku da değil. Yok etmek istesen de edemezsin. Bizden istenilen korku Allah'tan korkma. Yani bizi Allah'a itaattan veya Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaktan koruyan her şeyin zıttı. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatim. Demek ki bizi Allah'a itaattan alıkoyan bir korku varsa, bu çok tehlikeli kardeşlerim. Allah bizi işte bundan sakındırıyor. Değilse korkuyu yok etmek istemiyor. Korktuğu, korktuğumuz halde, Allah'ın azabının şiddetli olduğunu düşünerek, hoşumuz artmaz mı? Allah'tan korkma korkarak, Allah'a yaklaşma Allah'tan isteme duygumuz artmaz mı? Allah korkusuna kadar artarsa sevgi, isteme dilenme, sığınma bu kadar artar kardeşlerim. Hurşu, hurdu, inabe hepsi artar. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama işlenen bir günah kalbe konan bir leke Allah korkusunu ne yapar? Zayıflatır. Ahirete imanı ne yapar? Zayıflatır. Hesaba inanmayı ne yapar? Zayıflatır. Ve şu çürümüş toz toprak olmuş şeyleri kim diriltecek? Böyle derler. İşte Allah Azze ve Celle seni yoktan var eden diriltecekler ve senin şüpheni ne yapar? Götürür. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah korkuyu hakkıyla anlayanlardan eylesin. Aynen Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'dan verdiği kıssaya bakacak olursak kavmiyle tartışıyor ve onlara diyor ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Bensin ortak koştuğunuz şeylerden beriyim diyor. Ancak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 Aleyküm hoş geldiniz. Burada gösteriyor ki kardeşlerim devamlı bizi korkuttuğu şey yani korku dediğimizde bir Allah'tan korkma iki Allah'tan gayrından korkma. Allah'tan gayrı korktukları şey korkutanların ilahı olarak kabul ettikleri şeydir. Kendilerine zarar vereceklerine itikat ettikleri her şeydir. Amin. Ecmain. Zarar vereceğine inanmış oldukları şeydir. İşte kişi neye ilah edilmişse, neyi ilah edilmişse onunla ne yapacak? Korkutacak. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın da bakın burada ilk itirazı nedir? Siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da. Ve beni Allah'a ortak koştuğunuz şeylerle mi korkutmaya çalışıyorsunuz. Bana ancak diyor, Rabbimin bana takdir etmiş ettiği şey gelip kavuşacaktır. O da Allah dilerse diyor. Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz zafer. Hadi dedeciğim. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin burada vurgulanmak istenen şu yani Allah'tan korkarsan Allah'tan gayrında korkmazsın sana hiçbir şey isabet etmeyecek demekte de değil burada bakın Allah hepimize mağfiret etsin Allah Azze ve Celle'nin Maide 67'de de dediği gibi ey Resul indirdiğimi tebliğ et eğer bunu yapmazsan Risaretini yerine getirmemiş olursun. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir. diyor. Burada demek ki indirileni tebliğ, emir, tebliğin neticesinde gelecek bir bela mısıbet, tebliğin önünde de <gülüyor> en büyük engellerden birisi de Korku kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki korku davetin önünde en büyük engellerden. Onun için olmazsa olmazlarından işte tevhid. Allah hepimize kendisinden korkmayın nasip etsin. İşte İbrahim Aleyhisselam siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım diyor. Hanginiz güvendesiniz seçin bakalım diyor. Allah hakkı seçenlerden eylesin kardeşlerim. Allah hakkı seçenlerden eylesin. Korku eğer hakikaten anlaşılmazsa, korkulan şeyin anılmasıyla, gündeme gelen kalpın çarpması, vücudun harekete geçmesi, hakikaten anlaşılmazsa da neden korkacağını anlamazsa yolunu yordamını şaşırır kardeşlerim insan korku denilen duyguyu tatmalı gülmesi gereken yerde gülmeyen ağlaması gereken yerde ağlamayan insanların bakın karakterlerinde her zaman bozukluk görürsünüz bir bakarsınız bir adamın evinde cenaze vardır, babası ölmüştür veyahut annesi ölmüştür adama bakın hüngür hüngür ağlayacağı yerde herkesin doğal olarak görmesi gereken adamın böyle katıla katıla güldüğünü görürsünüz kimse kınamaz, niye? bu adamın sinirleri boşanmış dersiniz ama şuna da dikkat edin, o adam duyguların hakkını vermemiş Ağlaması gereken yerde ağlayan, gülmesi gereken yerde gülen, korkması gereken yerde insan korkması gerekir. Korku duygusunu tatmadıysa, bu da gizli bir korkudur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Gizli korku, insanın Allah'tan başkasının dilemesi ve gücüne doğrudan doğruya veya, Dolayısıyla kendisine zarar vermesinden korkmasıdır. Birçok insana bakın, yok cin çarptı, eve giremez, evde beni titreme tutuyor, yalnız kalamam, edemem gibi birçok korkulara düştüğünü görürsünüz. Allah hepimize mağfiret etsin, Allah hepimizi tevhid ehli eylesin. Yani kendi istek ve gücüyle Allah'tan gayrı birinin kendisine zarar vermesinden korkması gizli korkudur. Allah Azze ve Celle'nin işte def etmek istediği burada Allah'tan gayrından korkma kendi istek ve gücüyle sana bela isabet ettirdiğine inanmadır. Değilse belanın gelmemesi değil. Bela insana öyle veya böyle gelebilir kardeşlerim. Allah hepimize hayırlı akıbet versin. Güzel bir kader versin. Değilse belanın gelmemesi değil. Bu bela bu da dilemesi dilemesiylendir. Bakın peygamberlere başlarına neler gelmiş. Ateş atılmış. Koyun boğazlanır gibi boğazlanmış. Hapse atılmış. Köle yapılmış. Taşlanmış. dövülmüş, iftira edilmiş. Salatü selam onların üzerine olsun kardeşlerim. Burada onun istemesiyle onun gücüyle bana isabet ettiren buna dikkat etmek gerekir bir bela kardeşlerim sana bir kafirin eliyle dolaşabilir bir müslümanın eliyle dolaşabilir bir savaşta bir kafirin elinde öldürülerek şehit de olabilirsin hapis de olabilirsin Allah hepimize mağfiret etsin buradaki dikkat edilmesi gereken onun istemesiyle veya gücüyle olduğuna inanma. Bu da Rabbinin dilemesiyle bana isabet etti demek gerekir. Allah imanımızı artırsın. Eğer bana bir şey isabet ediyorsa bu Rabbim'in dilemesiyledir. Burada da kardeşlerim hepinizin hatırlayacağı bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken arkasında İbn Abbas var. En arkaya doğru atıyor. İbn Abbas'ın kulağından tutuyor. Ve hafifçe şöyle ey delikanlı diyor. Kulağını aç da iyi dinle. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Bunları iyi belli diyor. Allah'ın hakkını koru. Ona itaat et. Emir ve yasaklarını gözet. Eğer sen bunu yaparsan, Allah da seni her türlü bela ve musibetten Allah korur. Allah'ın hakkını koru, onun karşında yardımcı bulursun. Selamünaleyküm. Devam ediyor bakın kardeşlerim. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım isteyeceğinde Allah'tan iste. Peki bütün inananların hepsi bir araya gelse, sana fayda vermek için toplansa ancak sana Allah'ın senin için takdir ettiği gelir diyor. Bütün insanlar bir araya gelse Allah cennete düşürsün. Sana zarar vermek için toplansa ancak senin aleyhine olarak Allah'ın takdir ettiği bir şeyle sana zarar verebilirler diyor. Allah'a Kalemler kalkmış ve amellerin yazılı bulunduğu sayfelerde kurulmuştur diyor. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin. Eğer sana hayli isabet ettirmeyi dilerse buna kimse manu olamaz. O istemeden de sana hiç kimse ne bir şey isabet ettirebilir ne de kötülük yapabilir. Yapması mümkün değil. İşte İbrahim Aleyhisselam beni Allah'a ortak koştuklarınızdan mı korkutacaksınız diyor. Ve Allah'tan korkanlar mı daha emniyette güvende yoksa Allah'a ortak koşanlar mı diyor. Evet kardeşlerim. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. İşte devamlı tehlike bize. İşte iman ettikten sonra, yani sadece Allah'tan korkmayı kabul ettikten sonra, bu imana zulüm bulaştıracak her şeyden uzak durmamız gerekiyor. İşte, Allah'tan korktuğun zaman, güvende ve hidayette oluyorsun yani kim emniyette ve güvende olmayı istiyorsa Allah'a iman edecek ve şirk koşmayacak İmanla zulüm bulaştırmayacak yani dua edecek Allah'a isteyecek Allah'tan sığınacak Allah'a dileyecek Allah'tan ibadet edecek Allah'a ondan gayrısına değil Korkacak, Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmayacak. Sevecek, Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmeyecek. Allah hepimizi onlardan eylesin. Allah'a inanan emniyet ve güven üzerinedir kardeşlerim. İşte emniyet ve güven üzerine olmak da burada da belanın İlla isabet etmemesi manasında değil. Onun da Rabbimin dilemesiyle, istemesiyle olduğunu bilip, kendini tevhitte güven altına almandır. Bela ve musibetse Rabbimizin takdiridir kardeşlerim. İstediğini, istediği şekilde imtihan eder ve istediğine, istediğini isabet ettirir. Allah hepimize mağfiret etsin. Yusuf Aleyhisselam'ı hapeslekle imtihan eder, Zekeriya Aleyhisselam'ı testeleyle, Yakup Aleyhisselam'ı bir bıçakla boğazlanarak, Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki, bizim Allah'ı Rab olarak kabul ettikten sonra, ondan korkmayı bilmemiz imanın esasıdır kardeşlerim. Bu iman ile de deneneceğiz. Nasıl? Nasıl? Çünkü korku da bir imanın vesilesidir. Allah Azze ve Celle Bakara 155'te demiyor mu? And olsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden, fakirlikten, zenginlikten denemeyecek miyiz diyor. Öyleyse demek ki korku da bir imtihanın vesilesi kardeşlerim. İşte bunu da Allah Azze ve Celle bize tanıtıyor. Yani ben sizi korku mevzusunda uyardığıma dikkat edin diyor. Allah'tan başkasıyla birisi sizi korkuttu mu işte o şeytandır sakının diyor. Bunu hangi hal ile söylesin. Birisi seni Allah'tan gayrisiyle korkutuyorsa işte o şeytandır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah hayra ulaşan o kulların arasına bizleri de koysun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurika ve etubileh velhamdülillahi rabbil alemin Allah hepimize kendisinden korkmayı dilde olan korkuyu tatmayı dilini yalandan, gıybetten, koruculuktan koruyan, iftira etmekten, fuzuli sözler söylemekten men eden, onu Allah'ı anmayla, Kur'an okumayla, ilim anlatmakla meşgul eden, korkunun dildeki hakimiyetini anlayanlardan iyilesin. Kalpte korkuyu tadarak Allah'tan korkan kimse, kalbinde Müslüman kardeşine düşmanlık beslemeyen, yalan, iftira, haset gibi gayri insani duyguları kalbinden atan tevhid ehli olanlardan eylesin gözde Allah'ın korkusunu hisseden Allah'tan korkan gerek mal gerek kadın gerek başka bir şeyden haram olan şeylerden gözlerini koruyan dünyaya hırsla bakmayan neye bakarsa bakı, baksın hasret kalacağını bilen, o sanmı kulların arasına Rabbim bizi de koysun. Allah'tan korkan birisinin midesine, haram lokma girmez kardeşlerim. Çünkü haram lokma, günahların büyüğü ve dinin gitmesine sebeptir. Allah'tan korkan birisi, elini harama uzatmaz. Allah'tan korkan birisi, adımlarını ona isyan yolunda atmaz, itaat yolunda atar. Allah'tan korkan birisi sırf Allah'ın rızası için ona itaat eder. Riyadan, şeritten, her şeyden uzak durur. Allah bizi onlardan eylesin. Allah gecenizi mübarek kılsın. Hepinize selam aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.